Muhterem kardeşlerimiz sohbetimi ben Kur'an kursunun ehimmiyeti olarak bahsetmek arzu ediyorum. Er-Rahman halakal insan allem-i beyan. Rahman öğretti Kur'an'ı buyuruyor Cenab-ı Hak. Yani merhamet sahibi Cenab-ı Hak öğretti. Burada Cenab-ı Hak Rahman sıfatını bildiriyor, razak sıfatını bildirmiyor. Kur'an Cenab-ı Hakk'ın büyük bir merhameti, büyük bir lütfu. Cenab-ı Hak insanı seviyor. İnsanın cennete girmesini istiyor. Cennete girmesi için bir rehber gönderiyor. Nasıl bir rehber? Hüden müttakin, takva sahipleri için Kur'an'ı ı Kerim bir rehber. Dünyada bir rehber, dünyada onunla huzur bulacaksın. Problemlerini onun içinde halledeceksin. Onun müşahhas müfessiri sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, onun 23 bir bir hayatı Kur'an'ın tefsiri mahiyetinde çok büyük bir lütuf. Cenab-ı Hak en büyük kitabı biz ahir zaman ümmetini lütfediyor. Külli iradenin büyük bir lütfu. En güce peygamberi, 124 bin peygamberin en zirvesi olan peygamberi Cenab-ı Hak bizlere peygamber olarak lütfetti, ihsan etti, ikram etti. Ve külli iradenin bu iki lütfu içindeyiz. Efendimiz de veda hacında iki emanet bırakıyorum buyurdu. Biri Kur'an öbürü de sünnetimdir. Bir arkadaşımız bize bir emanet bıraksa o emanet bizdeki arkadaşımızın kıymetine göre, haysiyetine göre onun emanetini koruruz. Bu emaneti bırakan bize sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Yani bu emaneti ne kadar koruyacağız, ne kadar muhafaza edeceğiz, ne kadar bizden sonraki gelen ümmete, insanlara, bu nimete aktaracağız. E, Kur'an, Cenab-ı Hak'ın insanlığa son çağrısı, son mesaj, kitap yok. Peygamber Efendimiz rahmeten lil alemin, insanlara büyük bir armağan. En alt kademeden, en üst kademeye kadar her mesleğe misal sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Ve Cenab-ı Hak bize böyle bir iki büyük lütuf ihsan etmiş durumda. Ayet-i Kerime'de nimetlerimi sayamazsınız buyuruyor. En basit bir nimetten, en mühim bir nimet, bir göz nimetini sayamazsınız. E, al dünyayı, ver gözünde dese kim değişir. Fakat bu Kur'an ve sünnet öyle bir nimet ki... Bundan sonra ebedi bir hayat başlayacak. Bitmeyen bir gün başlayacak. Yevmül Hulut gecesi olmayan bir gün başlayacak. Kiminde müspette kiminde menfiyle devam edecek. İşte yani şu dünya, şu imtihan alemi ve bu o Yevmül Hulut, o bitmeyen güne bir hazırlık. Cenab-ı Hak haşır suresinde ey iman edenler Allah'tan korkun. Herkes yanını ne hazırladığına baksın buyuruyor. Cenab-ı Hak bize yarını, o sonsuz saadeti ne istiyor bizden? İlla men bir kalbin selim. Cenab-ı Hak'la dost olmuş bir kalp istiyor. Dostluk müştereklikten kaynaklanır. İki kişi arasında ne kadar iş dünyada müştereklik varsa o kadar dostluğu artar. Cenab-ı Hak da kuluyla dostluk istiyor. ve Bu dostlukta da müştereklik lazım. Müşterekliğin birinci şartı tevhid la ilahe, ilahların kalpten çıkması. Nedir bu ilahlar? Ey Peygamber, heva hevesine, nefsani arzularını ilah haline getirenleri gördün mü buyuruyor Cenab-ı Hak? Sen onlara vekil buyuruyor. Cenab-ı Hak dost istiyor, o başka şeylerle dost oluyor. Sen onlara vekil Cenab-ı Hak buyuruyor. Velhasıl nefsani arzular kalpten temizlenecek, illallah kalp Cenab-ı Hak ile beraberlik olacak. Okunan ayetler de dostluk nasıl güçlenecek? Cerrah nasıl bir dostluk istiyor? Şimdi bu Kur'an kursumuz bu halin bir tahsil yeri. Allah'ın kelamını öğrenme yeri, düzgün okuma yeri. İbadeti bir namaz olmaz, Kur'an'ı bir namaz olmaz. Kıyamsız bir namaz olabilir, kıyam da farzdır ama oturarak kalabilirsin fakat kıraatsiz bir namaz olmaz. Eğer kıraat yanlış olursa mana oynar, mana değişir. Oynu düzgün bir kral şart. İkinizde Kur'an yaşanması için gönderilmiş, ilahi bir mektup Cenab-ı Hakk'ın mektubu. Bunu da vefat edenlere tahsis etmek bu da yanlış. Vefat edenin tebörükken okunur. Cenab-ı Hak Kur'an'ı kerim şifa ve rahmet olarak indirdi. Onun şifasından ve rahmeden istifade için mertalar okunur. Fakat esas canlıların Kur'an'ı kerimle istikametlenmesi zaruri. Hayatını her safhada intikal ettirmesi zaruri. Daima herhalde bir muhasebe etmemiz, bir imtihan dünyası içindeyiz. Allah benden nasıl bir aile hayatı istiyor? Babaysak nasıl bir baba olmamızı istiyor, nasıl bir anne olmamızı istiyor? Nasıl bir evlat yetiştirmemizi istiyor? Cenab-ı Hak ''Kurret-i A'yunin'' buyuruyor. ''Rabbena min ezvâ Öyle bir güzel aileler kurmamızı istiyor. Toplumun fidanı oluyor toplum ailelerle meydana geliyor. Bir nesil istiyor. Rabbena hiblena min ezvacina ve zürriyetina Gözümüzün nuru olacak bir nesil istiyor Cenab-ı Hak bizden. Hayır hasenat ateşle. İman dolu. Vatan millet sevgisi. Emanetleri muhafaza edecek. Milletin dinini, imanını, şerefini, haysiyetini koruyacak nasıl dedelerimiz, nasıl bize emanet bıraktı, bizden sonra gelecek de bu emanet intikal ettirmek ve canelil müttekini iman bir takva toplumu istiyor vicdanlı bir toplum istiyor, vicdanın sesini duyan huzurlu bir toplum istiyor, Allah'a yakın bir toplum bir takva toplumu istiyor e, takva nedir? nefsani arzularını köreltme Cenab-ı Hakk'ın ihsan ettiği ruhani istidatları inkişaf ettirme, bir güzel insan modeli meydana getirme Cenab-ı Hak bu güzel insan modeli zirvesine insanlar armağan etti. Rahmeten lillâlemin. İnsanı kamil, mutlak manada yalnız Peygamber Efendimiz. Ve bir insan, bir mümin ne kadar yaklaşırsa o kadar kamilleşme yolundadır. Cenab-ı Hak neyse ve canali müttakine imama bu takva yolunda olan bir toplum ve bu takva yolunda da bir, bir önder olabilmek, bir rehber olabilmek, güzel insan olabilmek, numune insan olabilmek, hassas, zarif, ince ruhlu bir insan olabilmek. Temiz canlı bir insan olabilme. Bu şekilde topluma bir yön verebilme. Hep Cenab-ı Hak kuluyla her nefede bir dostluk istiyor. Kendisi unutulmayacak. İnsan Rabbinin unutulduğu zaman nefsine uyuyor. Ayet-i Kerim'in Allah'ı unutan, Allah'ın da kendini unutturduğu kişiler gibi olmayı. Günah işlemeye başlıyor. Ya Rabbi derken günah işleyemez. Besmele çeken günah işleyemez. Onun için Cenab-ı kendisiyle, nefsani hayatının girdabında boğulmaması için kendisi beraber olmasını istiyor. Büyük bir lütuf. Yani Halık faniyle dost olmak istiyor. Ve burada Fani'nin de gayreti lazım. Elhamdülillah bu müsese müstakbel yavrularımız için müstakbel annelerimiz için müstakbel bu vatana evlat yetiştirecek aileler için bu müessese bir çekirdek olmuş oluyor. Evlatlarımıza da büyük bir rahmet oluyor. Bereket olmuş oluyor. Ben Kur'an-ı Kerim'e ehemmiyeti bakımından bir hadise nakletmek istiyorum. Bu tebük seferi yapılırken, seferler hep sancak taşınır. Sancak, o milletin haysiyetidir, şerefidir bayrak. Efendi bunun üzerine çok durmuştur. Mesela, muhteş seferi sırasında üç tane kumandan seçmiştir. Üç kumandana bayrağı düşürmemelerini biri şeyi olsa öbürüne, öbürü şeyi olsa öbür intikal etmelerini. Hakikaten kumandanlar da mesela Cafer bin Tayyar bir kolu gitmiştir öbür kolu almıştır. Öbür kolu gitmiştir vücuduna sarmıştır. Düşürmemiştir. Düşerken Abdullah bin Revaha almıştır. Çünkü o milletin haysiyeti o toplumun şerefidir. Bir tebük seferi yapılırken Neccaroğlu'nun bayrağına Ümare diye bir sahibi taşıyordu. Efendimiz bayrağı Ümare'den aldı, Zeyd bin Sabit'e verdi. Ümare şaşırdı. Ya Resulullah dedi. Ben bir hata mı yaptım dedi. Yanlış bir iş mi yaptım? Benim elimden bayrağı aldınız, başkasına verdiniz. Efendim buyur hiçbir hata yapmadın Ümare dedi. Bakın Zeyd bin Sabit dedi hafızdır dedi. O da de Allah'ın kelamını hissetmiştir. Allah'ın kelamıyla daha çok istikamettedir. Onun için onu bayrağa ona verdi. Yani bu nedir? Kur'an-ı Kerim'in şifa ve rahmetinden istifade etmektir. Rabbim inşallah bu şifa ve rahmetten bizlere de istifade ettirsin inşallah. Diğer husus, ilk Kur'an talebesi Cebrail'dir. Cebrail ile beraber Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem efendim, ilk Kur'an talebeleri. İlk Kur'an muallimi peygamber efendimizdir. İlk Kur'an talebeleri eshab sufadır. Suffa'dır. en çok meşgul olduğu Eshab-ı Keram'ın muhacife ve ensar arasında Eshab-ı Hatta bir süt gelse, bir gıda maddesi gelse ilk defa onları çağırırdı. Çünkü ona yarı aç olarak bir Kur'an tahsil ederlerdi. Ebu Talha diyor, Eshab-ı Sufa'ya girdim, baktım diyor, Allah razı iki büklüm arasında Kur'an talim ediyordu diyor. Ve onun bereketi diyor, bütün diyor Medine diyor, Kur'an ehliyle, karilerle doldu buyuruyor. Velhasıl Allah müessesemizi mübarek eylesin, sayılarını arttırsın inşallah. Buradan Salah-ı aileler ismi nasip eylesin. Buraya maddi, manevi yardım edenlerden Cenab-ı sadakayı o cari olmasını ihsan eylesin.